Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala rasulillahi ve ba'dan Kitab-ı Salah Salat, kelime anlamı itibariyle dua demek Eğilmek demek, yönelmek demek sallet um dediğimiz zaman anne yavrusuna yöneldi diyor Arap Ya da Sallet-Tabibu doktor hastasına yöneldi Bu anlamlara geliyor Bu anlamlara geliyor salat kelimesi inna salateke sekenul oradaki salat kelimesi de dua anlamında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, ashabına ümmetine duasından bahsediyor. Peki namaz İslam'da bütün ibadetlerden daha büyük bir öneme sahip imandan hemen sonra Cenab-ı Hak namazı zikrediyor. Nerede? Bakara suresinin başında. Dalikel Kitabul A'raibefi Hudel Eliflam Mim Dalikel Kitabul A'raibefi Hudel Lill Muttaqin Al Ladin Yümenoon Bil Gheibi Ve Yükimoon As Razaqnahum Yunfikun. Hemen orada imana mukarin olarak Cenab-ı Hak namazdan bahsediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rasul-i emri'l-islamu ve Her şeyin başı İslam, onun temel direği ise namaz buyurmuştu. Yine e, Cenab-ı Hak "Utluma uhiye ileyke minel kitabu va aqimis salah. İnnes salate tenha anil fuhşâi vel münkeri ve zikrullahü ekber vallahu ma ee, Ankebus suresinin 45. ayet-i kerimesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme utulu ma uhiye ileyke minel kitabı ve akimissalâ yani sana vahy dileni oku ve akimissalâta namaz kıl inna salâta tenhâni lfahşâi vel münker namaz fuşiyattan münkerden alıkoyar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki inne fulânen yusallin nehâr ve yesriq Filleyli falan diyorlar. Gündüz namaz kılıyor ama e, gece ise ve yesriku billeyli gece çalıyor diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer namaz kılıyorsa namaz bir gün bunu o yaptığından alıkoyacak. Yani demek ki salate tenha anil عَنِ الْفَحْشَاءِ münker Münkerden namaz alıkor. Eğer birisi namaz kılıyor hala münkere devam ediyorsa o halde bu sadece şekillerden ibaret, bedeniyle bir namaz kılıyor ama bu namaz ruhundan mahrum. Yine e, yani e, Hz. Şuayb Aleyhisselam'a araştırıyorlar, bakıyorlar nedir bunu bu kadar değiştiren sonunda neyi anlıyorlar? Namaz. Ne diyorlar? bu yâ Şuaybu esalâtuke te'muruke ennetruke ma ya'mud âbâuna. Bizim babalarımızın ibadet ettiği şeylerden bizi uzaklaştırmaya uzaklaşmaya çağırıyorsun yani. Putlarınıza ibadet etmeyin diyorsun. Seni bu hale getiren namaz mıdır diyorlar. Kâlu bu şaibu esalâtüke te'murûk. Yani namaz mı sana emrediyor bizim ilahlarımızı terk etmeyi diyorlar. Peki namazın faziletiyle alakalı... Ee, pek çok rivayet var ki bizim bununla alakalı 5-10 tane hutbe var, namazın hikmetiyle alakalı ben oralara girmeyeyim, dileyenler oralara bakabilirler. Peki Şimdi namaz belli rükünlerden e, oluşan, belli zikirlerle belli vakitlerde yapılan ibadetin adıdır diyoruz. Şimdi burada önce Kitab-ı Salat'ta namazın vakitlerinden bahsedecek. Namazın vakitleri. Bugün namazın vakitlerine dair itirazlar var. Diyorlar ki işte üç diyenler var ee, ki bunu bizzat mezhep olarak da kabul ediyorlar. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'den e, namazın kaç dekat olduğunu bulalım. Rum Suresini açıyorsunuz. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ ve فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيَّ وَحِيْنَ تُظْهِرُونَ Efendim, 21. cüzde Rum suresine geliyorsunuz. Şimdi, فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ Tesbih kelimesi vakitle kullanıldığı zaman namaza işaret eder. فَسُبْحَانَ 406, ayet-i kerime 17 فَسُبْحَانَ tumsun yani sebbihullaha yani Allah'ı tesbih edin yani namaz kılın sebbihullah bir vakit tayin ettiğine göre tesbihin vakti yok eğer bir vakit varsa o zaman bu namaza işaret etmeli fesubihannallahi hina tumsunu demek akşama girdiğiniz zaman Allah'ı tesbih edin peki akşama girdiğiniz zaman hangi namaz var Magrib ve işa, değil mi? Akşam ve yatsı namazı. O zaman "Hayne tumsun" ifadesinde neyi çıkarıyoruz? Akşam veyası. Peki nasıl çıkarıyoruz? Çünkü tesbih kelimesi de beraber kullanıldığı zaman namaza işaret eder. "Ve hayne ve sabaha girdiğiniz zaman yani "tedhuluna fis sabah" peki sabah Hangi namazı kılıyoruz? Allah Resulü'ne bakıyoruz. Sabahta vakitle beraber tesbih. Vakitle birlikte tesbih namaza işaret ediyor. Allah Resulü'ne hayatında hangi namaz var? Sabah namazı var. وَهِينَ تُسْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ Peki şimdi burada bir cümleyi itiraziye getiriyor. Yani yer ve göklerin ehli Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyorlar. Yani usanma diyor ey Adem oğlu ha. İza qamu lis salati Böyle tembel, miskin münafıklar gibi namaza kalkma diyor. Bak yer ve gök Allah'ın koyduğu nizam dahilinde onu tesbih ediyorlar. Ve lehul hamdu fis semavati vel ardı ve asyien yani ikindi namazı, ikindi vakti. Vahine tulhirun bir de öğleye girdiğiniz zaman Peki öğle ve tesbih vakitte beraber olunca namaza işaret ediyordu Öğle vaktinde hangi namaz var? Öğle namazı var O halde ayet-i kerime Rum suresindeki bu ayet Beş vakit namazdan bahsediyor kardeşim Peki başka hangisi bahsediyor? Efendim İsra suresine gelin 15. cüz İsra Suresi 78. ayet-i kerime <gülüyor> Akimin salati liduluküş şems ila gaset elleyl ve kur'an elfecr inne kur'an elfecr kana meşhuda Akimin salati li liduluküş şems. Liduluküş şems demey. Yani e, namaz kılmaya başlayın. Ne zaman? Zeval'den başlayın. Zeval yani güneşin kaymaya başladığı vakit zeval. Güneş artık istivasını kaybediyor. Tepe noktasında olma halini kaybediyor. Sayfa 290. Etim misalate liduluki şemsi yani min zevali şems. Güneşin kaymaya başladığından nereye kadar devam ediyorsunuz? Ila gasef illeyli karanlığın gelmesine kadar, karanlığın ortaya çıkmasına kadar. Peki hangi vakitleri kılıyorsun? Şimdi zevalde başlıyorsunuz. Zevalde hangisini Allah Resulü kıldı? Ayeti kim tefsir edecek? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin sünnetine bakıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zevalde hangi namaza başladı? Ta nereye kadar? Ila gasetil Yani he, karanlığın bastırmasına, gelmesine kadar öyle var. İkindi var, akşam var, yatsı namazı var. Peki sabah ve Kur'an el-Fecr, Kur'an el-Fecr bu da nedir? Salatü Subhi sabah namazıdır. İnne Kur'an el-Fecr kane meşhuda. Peki sabah namazında melekler gündüz melekleriyle gece melekleri nöbet değiştiriyorlar. Dolayısıyla bu vakit şahit olunan bu namaz Şahit olunan bir namazdır Bütün namazlara melekler şahit Ama bu namazların Şahadeti ötekilerden daha farklı Efendim demek ki Bu ayet kerime de Beş vakit namaza işaret ediyor Ama Rum suresinde Açıkça Orada bir beyan var Yine efendim Hud suresine gelin Efendim Hud suresinde, o الصَّلَاةَ طَرَفَيْنْ ve وَزُلَفًا مِنَ الْلَيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ <السَّيِّئَات> Peki, sayfa 234, 234' sayfa, ayet-i kerime 114. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْنْ نَهَارُ Yani, وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْنْ نَهَارُ gündüzün iki tarafında namaz kılmaya Allah azze ve celle bizi davet ediyor. Waqtun min salate tarafiynha. Peki hangisi oluyor? İki tarafı olunca sabah, öğle ve ikindi. Yani gündüzün baş tarafı neresi? Sabah. Waqtun min salate tarafiynha. Gündüz aydınlığın iki tarafı. Bir tarafta sabah devam ediyorsunuz. Sünnete bakıyorsunuz. Neler var? Öğle var. İkindi varı sabah öğle ikindi. Ve zul efem minelleyli züler zülfe kelimesinin çoğulu yani efendim zülfe demek el qaribeh el qaribeh min akhirin nehari ve zul efem minelleyli o vakitte de hangisini kılıyorsunuz e, ya akşamla yası namazını kılıyorsunuz ha akşamla yası namazlarını Kılıyorsunuz. Peki şimdi bu üç ayrı yerde ayet kerime, üç ayrı yerde Cenab-ı Hak beş vakit namazdan bahsediyor. Ama bunların en güçlüsü "Fısubahannallahihi ne tumsuna, wa hi ne tusbihun, velahu lhamdu fil səmavat ve al-ard ve ve hine tuzhirun". Efendim hadis şeriflerde bakıyorsunuz şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazın 5 olduğunu açıkça bizzat hem fiili sünnetinde ortaya koymuşlar hem kavli hadislerde var. Peki nasıl olduğu 5 vakit namaz farz kılındı? Ee, hani bu Miraç'ta Buhari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail Aleyhisselam'la görüşüyor. ve işte veya cenab-ı hakka gidiyor işte huzura gidiyor. Oradan 50 vakit namaz alıyor. Dönüyor 7. kat semada Miraç hadisinde İbrahim Aleyhisselam, altıda Musa Aleyhisselam var. Musa Aleyhisselama geliyor. Musa Aleyhisselam diyor ki 50 vakit namaz çok ümmetin bu kadar namazı eda edemez diyor. Bunun altından kalkamazlar. Ee, gidiyor cenab-ı hakka düşüyor düşüyor. En son nereye geliyor? Beş vakte geliyor. Efendim diyorlar, bu olmaz. Yani Allah'la Peygamber aleyhisselam arasında sanki bir pazarlık var, bir pazarlık hali var. Bir de e, Allah katında söz değişmez diyorlar. Madem elliydi, elli kalırdı, eğer beşse beş başta olurdu. Yani bu şekilde Allah katında مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُوا buyuruyor Cenab-ı Hak. Söz değişmez, hüküm değişmez. Peki biz şimdi hadise bakıyoruz. Senedine bakıyoruz sahih bir hadis. Peki efendimiz ne buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem? Yazın bu hadisi. Hiye hamsun ve hiye hamsun. hamsun ve hiye Devamında La yubaddalul qawlu ladayya la yubaddalul qawlu al yani la yubaddalul qawlu ladayya Fakı rivayetleri var şimdi hiye hamsun ve hiye khamsuna yani hiye khamsun 5'tir ama o aynı zamanda 50'dir buyuruyor hiye khamsun ve hiye khamsuna fil amel diye bir takdir koyuyorsunuz orada parantez açıyorsunuz <gülüyor> parantez fil ameli amel cihetiyle beş ve hiye kamsune parantez açıyorsunuz <gülüyor> sevap noktasında elli yani beş yapacaksınız ama elli ecir sevabı alacaksınız beş yapacaksınız elli alacaksınız Allah Resulü Aleyhisselam devamında ne buyuruyor ya ben de biliyorum diyor Allah'ın o ayetini. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki o ayet. hangisi? Diyorlar ya, مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ Yani benim katımda hüküm değişmez. Peki Efendimiz onu tekrar ediyor. Yani bir cahil zümle çıkar, bir gürüh gelir, olmaz derler. Allah'la peygamber arasında pazarlık olur mu? Bu ayeti okuyabilirler. Bak ben size bunu burada da benim kendi ifademle söyleyeyim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem la yubeddel kavlu ledeyye yani benim katımda yani Allah Teala'yı kastediyor hüküm değişmez la yubeddel kavlu ledeyye peki değişmiyor mu hüküm 5-50 buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem 50'den 5'e iniyor hani nesli anlatırken demiştik ki aslında nesle değişiklik bize göredir Allah azze ve celleye göre değil. Cenab-ı Hak nihai tahlilde bu hükmün nereye gideceğini biliyor. Yani kadın iddet bekliyor. Önce bir yıl sonra veledeyni ve tevaffavun minkum ve zerun azvaje yatarabbasna bi'enfusihinne 4 ay 10. Allah azze ve celle nihai tahlilde bunun 4 ay 10 gün olacağını biliyor. Ama bu kadınlar yani cahiliyede nikah mefhumunu bütünüyle unutmuşlar. Bilmiyorlar yani, mahremiyet ayaklar altında, eşi ölünce belki hamiledir, belki başka bir durum var, hemen başkasıyla gidip beraber olabilir. Yani zina o toplumda bu kadar yaygın. O halde kesin ve çizgiler koyuyor, yani kalın çizgiler koyuyor ki, önce bir yıl iman o yüreklerde yerleşsin, mahremiyet o kadınların kalbine otursun, irtikazesin ondan sonra dört ay, on gün onlar rahat beklerler diye. Peki burada da durum şu, bir mühendis müteahhit bina yapacak, birinci katı attı, sonra ikinci katı atınca bina sistemin değişmiş mi oldu? Hayır. İkmal ediyor, sonuna gelecek. On kat yapacaksa üçüncü katı atması, iki katlı binayı değişmesi anlamına gelmez. Allah Teala 50'den başlayıp 5'e geliyor. Peki nihayetinde 5 olacağını biliyor mu? Biliyor. Peki değişen bir şey var mı? Yok. Nasıl değişmiyor? Şimdi Enam suresini açın. Men ca'a bil haseneti felehu asru emsalaha. Men ca'a bil haseneti felehu asru Peki orada Cenab-ı Hak ne buyuruyor? 150. sayfa 160. ayet. Menca abil hasene. Kim bir hasenesi olursa, he? Kim bir hasene yaparsa, menca abil haseneti felehu 10 emsaliha Onun için ne var? On katı var. Felahu 10 emthalha. Yani İslam'da en az ne alıyorsunuz? Bir e on alıyorsunuz. Bir namaz kılıyorsanız, on ecir alacaksınız. Bir namaz on ecir. Allah Teala buyuruyor değil mi? Men ca'e bil haseneti felehu asru Yani o adam için bunun 10 katı var. 10 katı ecir var. En'am suresi 160. ayet-i kerime. Peki efendimiz ne buyurdular? Hadis-i şerifte yehamsun ve yehamsun. Masal değil bunlar değil mi? Ayet okuyoruz, Buhari'den hadis okuyoruz. Ey kardeşim bak, masal değil bu. Orientalistin metnini okuyan bunlardan mahrum kalır. Ya Allah'ın dinidir bu, oyuncak mıdır bu ya? He? Kul <gül> e tuallimun Allah'a bi hüküm. Allah'a dinini mi öğretiyorsunuz? Yani adam kendi aklını mizan kabul etmiş. Mizan-ı ekber Kur'an'a hakimdir. Mizan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O ne diyorsa onu alma mecburiyetimiz var. Kullu ahadin yu'khazu kavluhu ve İlla sahibi hazel kabri diyor İmam Malik İnsanların sözü alınır veya reddedilir Ama bu kabrin sahibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İman ettiyse Onun sözünü alıp almama noktasında Bir muhayyerliğin yok kardeşim senin Peki On veriyor mu? Veriyor O zaman hadis-i şerifte ne diyor? Yekamsun ve ne? Beş ellidir Yani Beş amel yapacaksın 50 sevap alacaksın. E, kardeşim ayet-kerime de onu söylemiyor mu? Men ca'e bil haseneti felehu asru Şimdi la yubaddalul kavlu ladayya. Allah katında söz değişti mi? Değişmedi. Ama bunlar ucuz mantıklar. Hep Peygamber Aleyhisselam'a vurmak, sünnete vurmak, sünnet binasını çökertmek. Sünnet binası çökünce Artık Kur'an'la baş başa kalacaklar. İstediği hadisi alacaklar, istediğini atacaklar. Dilediği gibi hevalarına, arzularına, ideolokyalarına Kur'an'ı mahkum edecekler. Bunun için peygamberle mücadele ediyorlar. Yani bunlar bir hocanın yanına gitselerdi, orada Buhari, Müslüm okusalardı, bu mahrumiyeti olmayacaklardı. Ama bu da bir nasipsizlik. Peki namaz ilk olarak... Beş değil, yani beş değil, ne zaman beş vakit olarak e, emrediliyor bu ümmete Miraç'ta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta beş vakit namazı alıyor, geliyor. İşte o e, bugün micen denen yer var. Hacerul Esved Ruknu Irak'i arasında Kabe-i Muazzama'nın dibinde şu kadar bir yer var. İsmail aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı temizlerken aletlerini oraya koyardı. E, Makam-ı İbrahim'de onun ön tarafında. imam genelde orada durur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç'tan inince Hz. Cibril geliyor. Allah Resulü'nü orada namaz kıldırıyor. Emmeni Cibril'' buyuruyor. İşte orada Efendimiz'e iki defa imamlık yapıyor. İlk gün geliyor, hangi namazdan başlıyorlar? Öğle namazı. Buhare hadisidir bu. Öğle namazından başlıyor ikindi akşam yaslı sabah kıldırıyor, ikinci gün yine öğlede başlıyorlar ee, ve buyuruyor ki işte bu iki vakit arasında yani birinci gün öğleyi ilk vaktinde, ikinci gün son vaktinde, birinci gün ikindiği ilk vaktinde, ikinci gün son vaktinde işte namaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu iki vakitler arasında yani beş vakit namaz Miraç'ta emrediliyor. Peki ondan önce Ondan önce Efendimiz sallallahu aley ve sellem iki vakit olarak namaz kılıyorlardı Rafir suresine gelin Rafir suresine ve sebbi hem de rob o sebbi bil aşi iyi well gibi yani orada Sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak emre diyor. Tesbih kelimesi vakitle birlikte zikredildiğinde neye işaret ediyordu? Namaza işaret ediyordu. E, 473. sayfa 55. ayet-i kerime. Vesbih bihamdi rabbika bil ashi ve lebkar yani fasbil nawa'allahi hakun ve Lidembik ayet kelimenin ortasından okuyorum. Vesebbih bihamdi rabbike bil ashiy Bil ashiy işte ikindi vakti. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kable guruubiş şemsi. Güneş batmadan önce kılıyorlar. Bir de ve'l bir de güneş kabile tulu şemsi güneş doğmadan. O halde sallallahu aleyhi ve sellem Beş vakit namazdan önce Mekke-i Mükerreme'de iki vakit kılıyorlardı. bir bihamdi rabbika qabla tulu'i şems ve bir bihamdi rabbika bil 'ashiy vel ebkar diyoruz. Gafir suresi 55. ayet-i kerime. Efendim bu namazlar ilk başta farz kılındığında yani öğle ikindi yatsı namazları 4 rekat olarak mı farz kılınmışlardı yoksa 2 olarak mı farz kılınmışlardı? Nasıl? 2 rekat olarak farz kılınmışlardı. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha buyuruyorlar. Furuzatus salatu rak'ataini rak'ataini. yazın yazım bu hadis-i şerifi. Furuzatus salatu rak'ataini rak'ataini. Sonra Uqirrat fi's safar wa zīdat fi'l hadar. Fardatu's salatu rak'atayn rak'atayn. Uqirrat fi's Şimdi ee, Ayşe annemiz radıyallahu anha yani an rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem tabi yani an rasulillah diyeceğiz. Peki şimdi burada ne diyor Ayşe annemiz radıyallahu anha namaz önce iki rekat iki rekat farz kılındı. Fırıdatı salatu rekateyni rekateyni sonra ne oldu? sefer halinde olduğu gibi bırakıldı. Sefer halinde iki rekat bırakıldı. Hanefi mezhebine göre seferde namazı iki rekat kılmak nedir? Azimettir. Neden? Çünkü namaz asıl olarak iki rekat farz kılınmıştır. Yani bu hadisten dolayı. Furulati السَّلَاتُ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ اُقِرَّتْ فِي السَّفَرْ وَزِيدَتْ fil hadar. Hadarda ise yani mukimken evinizdeyken onun üzerine iki rekat ilave edildi. Asıl olarak namazlar iki rekattır diyoruz. Peki şimdi metne başlayalım. Kitaabu salati Efendim vaktul fajri ida tala al fajru ila Önce sabah namazın vaktinden bahsediyor. Vaktu fecri ida tala al El el ne zamandır? İkinci fecir. El-Mu'teriz. Mu'teriz ne demek? Yani e, o fecri sadıktan başlı, bahsediyor. E, yayılan. Yayılan. E, e, ufukta yayılan o fecir. O aydınlık. İza tala al fecrü sani el-Mu'teriz. El-Mu'teriz. El i̇n sıfatı el-Fecir. El-Fecr sani el-Mu'teriz. İla tulu'u şemsi. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Güneşin doğmasına kadar devam ediyor. İki tane fecir var. Biri fecri kazib, biri fecri sadık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "La yughrrannekum ezanu Bilal'in" buyuruyor. Bilal'in ezanı sizi aldatmasın. "Vel fecrul mustatil" mustatil olan fecir de aldatmasın. Hangi fecre esas alacaksınız? El muateridu, el muntashiru. Genişleyen fecri, yani böyle ufukta yayılan o beyazlığı esas alacaksınız. Yoksa böyle el mustatilu, tilkinin kuyruğu gibi fecri kazip yukarıdan aşağıya gelen o fecri değil, geçici böyle bir görülüp kaybolan tilki kuyruğu gibi karanlık arasında kaybolan o fecri değil de yayılan fecri alacaksınız. Genişlemesine açılan o beyazlığı sabahın vakti kabul edeceksiniz. Yani el-mu'tariz olursa Ona fecri sadık diyoruz Öncekine fecri kazib Peki aralarında ne kadar bir zaman var? 12 dakika var Aralarında 12 dakika var 3 derece var Her derece 4 dakika Toplamda 12 dakika yapıyor Peki fecri kazibin bir hükmü var mı? Yok Hiçbir hükmü yok Yani Efendim Sahurda ee, ne zaman biter fecri sadıkla biter. biter namaz ne zaman başlar namaz vakti fecri sadıkla başlar diyoruz peki vaktu zuhri min zevali şemsi ile en ysira zillu mislihi siwa zeval öğlenin vakti ise vaktu zuhri öğlenin vakti min zevali şemsi zevali şems yani min meyli şemsi Güneş'in meyletmesiyle başlıyor. İstivada, tepe noktada güneş kaymaya başlayınca batmaya doğru güneş kaymaya başlıyor, yani akıyor, yürüyor. İşte o zaman öğlenin vakti giriyor. İla enyesi ile zillu mislehi, gölge sivafe izeva, zeval gölgesi, sivafe izeva fey gölge demek, zeval zevalin gölgesi dışında iki gölge boyuna ulaşınca. Peki bu kimin görüşü? Ebu Hanife'nin görüşü. Bak orada Sin demiş, Mim yani İmameyn bunu kabul etmiyor. İmameyn diyor ki kendi gölgesi dışında bir gölge boyuna ulaşınca öğlenin vakti çıkar, ikindinin vakti girer. Peki Ebu Hanife ne diyor? Kendi gölgesi dışında iki gölge boyuna ulaşınca öğlenin vakti çıkar diyor. <gülüyor> zeval gölgesi dışında iki gölge boyuna ulaşınca yani her maddenin zeval vaktinde bir gölgesi var. Onun dışında iki gölge boyuna ulaşınca öyle vakti çıkar ikindi vakti girer. Bununla alakalı üç tane görüş var. Bir, Ebu Hanife'nin bu görüşü. Yani iki gölge boyuna ulaşacak. İşte akşama yaklaşık iki saat kala Ebu Hanife'ye göre ikindinin vakti giriyor. Ona ne diyorlar? Halk arasında asrı sani diyorlar değil mi? İkindi ikindi diyorlar. Peki diğeri ise İmamey'nin görüşü, İmam Şafi'nin de görüşü aynı zamanda. Onlar diyorlar ki bir gölge boyuna ulaşınca kendi gölgesi dışında <gülüyor> şu an ezanlar İmamey'nin görüşüne, İmam Şafi'nin Görüşüne göre okunuyor. Bir üçüncü görüş ise yine Ebu Hanife'den Rahimullah diyor ki, bir madde kendi gölgesi dışında bir gölge boyuna ulaşınca öğlenin vakti çıkar. Aynı zamanda bu kimin görüşü? İmameynin görüşü. Öğlenin vakti çıkar ama ikindinin vakti girmez. E, o bir gölge ile madde iki gölge boyuna ulaşması arasındaki o bir gölgenin sonuyla, İkinci gölgenin bitimi arasındaki o zaman vakti mühmeldir diyor vakti mühmeldir o vakitte öyle de kılınmaz ikindi de kılınmaz iki gölge boyuna ulaşınca o zaman ikindinin vakti girer diyor peki hangisiyle amel etmek lazım? Ebu Hanife'nin görüşü daha yani ihtiyatlı neden ihtiyatlı? çünkü Ebu Hanife'nin dediği vakitte kılınca İmameyn'in dediği vakitte de kılıyorsunuz. Ama İmameyn'in dediği vakitte kılınca Ebu Hanife'nin dediği vakitte kılmış olmuyorsunuz. Peki bunların delili nedir? İmameyn İmam Şafi'nin delili Cibril hadisi. Hani emmeni Cibril buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Or, o e, şeyin delili e, Efendim Ebu Hanife'nin İmameyn'in delili Cibril hadisi. Peki Ebu Hanife'nin delili nedir? Ebu Hanife'nin delili Rahimullah Yine Buhar'in rivayet ettiği Ecir hadisidir. Ecir hadisi şu şekilde Sallallahu aleyhi ve sellem Anlatıyorlar. Buyuruyorlar ki sizden önceki ümmette Onları bir adam Adamlar şahsında Ecir yani ameliyle çalışan insanlar şahsında anlatıyor. Diyor ki adam Sabahtan fecirden öğleye kadar çalışıyor vakti uzun ama aldığı ücret bir kıraat ötekisi ise mine zuhri ile lasri öğleden ikindiye kadar çalışıyor aldığı ücret yine bir kıraat diğeri ise ikindiden akşama kadar çalışıyor vakti çok az ama aldığı ücret iki kıraat onların iki katı Peki o adamlar da işte itiraz ediyorlar vesaire devam. <gülüyor> hadis Şerif bundan bahsediyor. Şimdi orada birincisi Yahudiler uzun çalışıyorlar, yaşıyorlar dünyada. Sabahtan öğleye kadar ama aldıkları ücret az. İkincisi ise öğleden ikindiye kadar çalışan onlar da Hristiyanlar aldıkları ücret. Yine bir kırat. مِنَ الْعَصْرِ اِلَى الْمَغْرِبِ İkindiden akşama kadar olanlar ise Müslümanlar. Vakitleri az buyuruyor. Ama aldıkları ücret fazla. Şimdi orada Efendimiz bizzat asırdan bahsediyor. Vaktin kısa olmasından bahsediyor. Peki şimdi siz İmamey'nin görüşünü alırsanız efendim yaz günlerinde öğle ile ikindi arası neredeyse ikindi ile akşam arası kadar değil mi? Öğle ile ikindi arası veya Kışında kışın da öyle oluyor. Neredeyse akşamla yatsı akşamla ikindi arası kadar birbirine çok yakın. Peki hadis-i şerifte neydi? Yani öğle ile ikindi arası sabahla öğle arasına yakın olacaktı. Eee ikindi ile akşam arası Müslümanların vaktiydi. O kısa olacaktı aldıkları ücret fazla olacaktı. İşte Ebu Hanife Rahimullah bu hadisteki ecir hadisindeki Asır kelimesini dikkate alıyor. Oradaki asırla güneşin batması arasında uzun bir zaman olduğunda diyor ki bu şekilde bir madde efendim iki gölge boyuna ulaşınca e, ikindi vakti e, girer dememiz lazım diyor ki öyleyle ikindi vaktini uzatalım. E, ancak bu şekilde doğru yapmış oluruz diyor Ebu Hanife rahimehullah. Peki Ve izâ haraca vaktu'z-zuhri 'ale'l-ikhtilâf dakhala vaktu'l-'asr. Yani öğlenin vakti girince ikindinin öğlenin vakti çıkınca ve izâ haraca vaktu'z-zuhri öğle vakti çıkınca dakhala vaktul asri ikindi vakti giriyor ama ihtilaf üzere tabi. Yani Ebu Hanife'e göre İki gölgenin sonunda ikindi vakti giriyordu imameine göre ise bir gölgeyi geçince giriyordu İhtilaf dedi onu kastediyor ve akhiru vaktiha maalem tagruvi şemsu ve akhiru vaktiha vaktiha vakti işe in salatil asır ikindi vaktinin sonu ise e, efendim güneşin batmasıdır güneşin batmaya başlamasıdır. İşte güneş batmaya batmasıdır. Batınca akşamın vakti girer. Ve ida kabeti şemsu daxal vaktul magrib. Güneş batınca akşam vakti girer ve akhiruğu ve ahiru vaktil magrib. Maribin son vakti məlum yəni bir şafaku şafan kaybolmasıdır. Peki şafak nedir? İmame'ine göre el humradır, kızıllıktır ufuktaki kızıllık kızıllık kaybolunca e, akşam vakti de e, bitmiş olur. Peki Ebu Hanife'ye göre nedir? El beyadu ba'dal humra. Kızıllıktan sonra bir beyazlık olacak. İşte o zaman o beyazlık da kaybolunca akşamın vakti çıkar diyor. Ve akhiru waqtil magribi izaswaddu ufu. Akşamın son vakti ufuk karardığı zaman, karardığında Peki ne zaman olur bu kararma? Kırmızılıktan sonra hafif beyazlık, e, e, sonra işte bütünüyle karanlığa gömülür dünya. O zaman diyor Ebu Hanife, akşamın vakti çıkmış olur. İmam Şafii'ye göre iki görüşü var İmam Şafii rahmetullahi aleyhin. E, Kavul-i kadimi hangisidir? Humradır. Yani kızıllık kaybolunca e, efendim... E, biter akşamın vakti. Peki kavli cedide hangisidir? E, Mısır'daki görüşü abdest alacak, e, elbisesini giyecek, setre avretini yapacak. Beş vakit namaz kılacak kadar bir zaman geçince akşamın vakti çıkmış olur diyor. Ama hangisi kavli cedid, hangisi kavli kadimdir? Onda ihtilaf var İmam Şafii'ye nispet edilen bu görüşte. Yani Şafii olanlar biraz daha acele etmeli akşam namazını kılarken Peki ve iza gabetişşemsu magrib ve ve akşamın vakti bitince Ebu Hanife'ye göre ne zaman bitiyordu el-beyâdu <gülüyor> humra sonra hafif bir beyazlık ve sonra kararınca bütünüyle dünya Akşamın vakti çıkmıştı, yası girdi. Peki ve ruhu malem yatlul il son vakti ise fecirdir, fecre kadar devam eder yasının vakti. Wa vitri waktul aisha vitrin vakti ise vitrin namazın vakti ne zamandır yasının vaktidir ama yası namazından sonra kılınmalıdır diyoruz. Peki şimdi. E, e, müstahap olan vakitlere geldik. Burada duralım. Estağfurullah ve tuğb ve elhamdülillahi Rabbil alemin.